Türkülere Gönül Verenler Merhaba sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosunca hazırlanan yeni bir Türkülere Gönül Verenler programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Türkülere Gönül Veren, sesleriyle, yorumlarıyla türkülerin geniş kitlelerce sevilmesine katkı sağlayan sanatçılarımızı sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bize kulak vermenizi umuyor, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Dinlediğiniz bu programı sizler için Gülistan Fırat hazırladı. Ses almadı Murat Özgür Batu ve mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu, Keyifli dakikalar geçirmenizi umuyor, ilk Türk'ümüze yol veriyoruz.